...kanacak ve inşallah hepimiz mutlu ve bahtiyar olacağız. Sizin mutluluğunuz ve bahtiyarlığınız burcu burcu insanlığa da mutluluk ve bahtiyarlık dağıtacaktır. Siz bu muhakkak sıkıntılarla beşerin birkaç asırdan beri kanayan yarasını dindireceksiniz. Kangrenlere derman olacaksınız. Boşa değildir sıkıntılarınız. Sağa sola geziler terkip ederken, mescitlerde toplanıp Allah derken, boş değildir. Kanıyan yarıya derman arıyorsunuz. Bunalımlar içinde iki büklüm olan insanlığın ızraplarına derman arıyorsunuz. Boş değildir. Büyük şeylere talip oldunuz. Bence büyük şeylere talip olun. Himmetiniz ali olsun, küçük işlerin altında kalıp ezilmeyin, dünya neci oluyor ki size ve sizin sayenizi hedef olsun, gaye olsun. Siz melek olma düşüncesiyle dünyaya geldiniz. Cibriller gibi ellerinizi uzatacak, cehennem gibi alevler içinde yanan insanların imdadına koşacaksınız, ızrap çekeceksiniz ama şimdi duyduğunuz gibi vicdanlarınızda derin bir haz duyacaksınız ve ona siz mukaddes ızdırab diyeceksiniz, ulvi hüzün diyeceksiniz ve ben de gücümün yettiğince bugün mücadele insanına, ruh insanına, ideal insan'a hüzünü ve ızdırabı arzitmeye çalışacağım yanan dünya karşısında hüzün, perişan insanlık karşısında ızdırap, derbeder soydaşlarımıza ellerin uzanmadığı bir dönemde içimizde kanın irinin damlaması. ızdırap. Bununla bir yere varılacak. Şimdiden biz bu ızdırap ruhlarımızda, vicdanlarımızda duyuyorsak, bu mukaddes hüzün ruhumuzu burcu burcu sarıyorsa, zaten o mukaddes hazzı duyuyoruz demektir. Cennet yamaçlarında geziyor gibi cennet esintilerine maruzuz, daha doğrusu masarız demektir. Ama bir de sizin bu hüzünleriniz, bir de o hüzünlerinize inzimab ediyorsak gözyaşlarınız, tepenizde bulutlar meydana getirecek ve sonra Rahman'ın çahresine bakacak. Sonra arşi rahmete bakacak. Neresi o kurak yerler Allah'ım diyecek. Çölleşen yerleri, yerleri göster bize Allah'ım diyecek. Ve sonra rahmet melekleri. Rahmet melekleri hafagan kamçılarını senin gözyaşlarından meydana gelen o bulutlara çakacak çalacak, aşk-ı şevk şimşekleri çakacak, karanlığa gömülmüş gözler aydınlanacak ve arkasından da birkaç hatırdan beri dünyanın dört bir bucağında senin dindaşın, senin soydaşın her sabah yeni bir gün idrak ederken kara bir gün idrak eden senin soydaşın ve senin dindaşın Allah Resulünün bu parmak işaretiyle pek hiç, hiç yoktan başlarında bir bulutun belirmesi gibi hiç yoktan bir bulutun başlarında belirdiğini görecekler. Senin burada döktüğün gözyaşların, senin burada duyduğun hüzün ve heyecanların senin burada yaşadığınız ızdırapların, sonra onların başın orada, rahmet damlacıkları halinde inecek. İnecek, iki üç asırlık cehenneme ateşleri söndürecek, koruları söndürecek. Ağlamada değilim. Gönlüm, kalbim o işe tahammül olursa, onu ileride diyeceğim? Allah! Çok arzu ettim. Bir çığlık olayım. Çığlık olup çatlayayım. Nasıl çatlanması lazım geliyor göstereyim. Çok katıydı kalbim. Delemedim. Öyle diyemedim. Çığlık olamadım. Size yardımcı olamadım. Elinizden tutamadım. Siz nur olmalıydınız. Bulut olmalıydınız. Sağda solda alevi gökleri yalayan yangınların üzerine at sürmeliydiniz. Süreceksiniz. Bir gün gelecek, süreceksiniz. Günler sizi bekliyor oturmuş. Ve siz de çalışıp günleri bekliyorsunuz. Zaman mahzun zaman. Boynu buruk zaman, hayatın bir varyantında dilenciler gibi eteğini açmış bir kucak hüzün bekliyor, bir kucak ızdırap bekliyor. Dilenciye sadaka veriyor gibi, ellerinizi silelerinize salacaksınız ve beyninizi burnunuzdan kusuyor gibi, sinenizden o sergiye ızdırap kusacaksınız hayır estağfurullah rahmet yağdıracaksınız yağdıracaksınız fitne ateşleri sönecek 2-3 asırlık fitne ateşleri sönecek ve dinecek. türkistanlıyla sarmaş dolaş olacaksınız özbekistanlıyla sarmaş dolaş olacaksınız sonra da Sevinç günlerine gözyaşı dökeceksiniz. Yine ağlayacaksınız. Yine ağlayacaksınız. Zira cehennem üzerinde Fatih'in karadan vapurları yürüttüğü gibi sizin sefinenizi cennete yürütecek gözyaşları çağlayanlarıdır. Cehennem alevlerinin dağlardan Tepelerden kıvılcımlarla mahşerde insanlığın üzerine geldiği bir zamanda Allah Resul'ün her dar anında Hızır gibi imdadına yetişen Cibril Elinde bir bardak suyla orada Hızır gibi hemen belirir <Gülüyor> Cibril Sıkışmış canı dudağına gelmiştir Peygamberler Sultanım Ümmeti ceste ceste cehenneme atılırken Canı Dudağına Gelmiştir Kıvılcımlar Tehdit Ederken Canı Dudağına Gelmiştir Elindeki Nedir Elimdeki Günahlarını Ağlamış Müminlerin Gözyaşlarıdır Ya Muhammed Cehennemin Alevlerini Söndürecek Siz Onlarla Burada Da O Cehennemi Alevleri Söndüreceksiniz materyalist dünyanın komünist dünyanın kapitalist dünyanın sosyalist dünyanın senin dindaşın ve senin soydaşın etrafında çıkardığı birkaç asırlık yana yana bir türün yakıtı bitmeyen birkaç asırlık yangınları söndüreceksin. O yangını İktisadi durumun düzelmesi söndürmedi, söndürmeyecek. O yangını maddi istiklaller söndürmedi, söndüremeyecek. Onu destigah kudretin sonsuz kudreti, onu Allah'ın size, sizin gören gözünüz olması, işiten kulağınız olması, tutan eliniz olması, söyleyen diliniz olması ve de ayağınız. O zaman o fitne ve fesat ateşleri sönecek, sönecek, bütün bozgunculuklar Allah'ın inayeti ve keremiyle dinecek ve kafyesini arz ettiğim şeye ulaşacaksınız. O dindaşlığınızla, o soydaşlığınızla birkaç asırlık hasreti gidermek için sarmaş dolaş olacaksınız, ağlayacaksınız, ağlayıp gözyaşlarıyla çağlayacaksınız. İşte sizin ızrabınız bunun içindir. Bunun için ızrak duyma ne mukaddestir. Böyle ızrabı zannediyorum. Peygamber kıstasları içinde sallallahu aleyhi ve sellem değerlendirmek icap ederse şayet bir gecelik Ebu Ali İddakak'ın ifadesiyle bir gecelik böyle bir ızrabınız bir sene hiç durmadan namaz kılmanıza dua etmenize denk gelecek. Biraz yassığın bir kenarına başınızı koyup yatacaksınız, sıcak canınızı sıkacak, ızdırap size canınıza tak çevirip biraz da bir tarafına başınızı koyacaksınız, kah sağınıza dönecek yatacaksınız, kah solunuza dönüp yatacaksınız, çarşaf ayaklarınızın altında eskiyecek, bittim diyecek üzerinizdeki yorgan ve battaniye ama siz durmadan inleyip döneceksiniz. Nebi'nin Garihira'dan, yukarıdan, bir zirve alemden, oraya kadar yükselmişti. Başının ve görüş ufkunun nereye kadar yükseldiğini bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim ey Nebi, başının nereye yükseldiğini bilemeyeceğim. Bildiğim, bugün tırmanmak için zorluk çektiğimiz Nur Dağı'nda, Garihira'da bulunuyordun ve ızdırap içindeydin insanlık acaba nasıl kurtarılır insanlığın derdine derman olacak şey nedir acaba vahyi gelmeden evvel semanın sesi duyulmadan evvel akdes ve mukaddes seyirler çağlayanlar gibi akıp gelmeden nebi ızdırapla o kapının kilidini zorluyor nebinin ızdırap hayatı var bir 40 küsur yaşına kadar, o cahiliye döneminde, bütün bütün açılmaz hale gelmiş kalplerin paslı kilitlerini zorlama yollarını araştırıyor. Acaba bu kapılar nasıl açılır? Gönüller nasıl o bilinmeze döner, o bulunmaza, o anlaşılmaza teveccüh eder? İnsanlar yitirdikleri yaratıcıyı nasıl bulurlar? Mihraplarına bir kere daha nasıl dönerler? Seccadem der, başlarını secdeye bir kere daha nasıl korlar? Gözyaşlarıyla onun uğruna bir kere daha nasıl tanışırlar? Bir ızdırap, bir hüzün ve bir çığlıktır. O duygu ve düşüncelerini ızdırabın altında, hüzün altında kuluçkaya yatırmıştır. 20 gün değildir. Belki senelerdir, belki aylardır, civciv çıkmaz, çıkmaz ama Nebi çok sabırlıdır, hep ızdırap, hep ızdırap, hep ızdırap, ondan sonra da bu ızrap bezmine dem tutan, ona destan kesen insanlar peşi peşine gelmiştir, varın, onların sonuncusu o bahtiyarlar sizler olun, aranızda bulunmadan ümidim kavidir beni de bir tekmeyle aranıza iterse kendimi bahtiyar sayarım. Son muzdaripler siz olun. Elinizdeki ızdırap mızrabını, kalbinizi öyle bir çalın ki, ondan bir feryat yükselsin. Küfrün ödü kopsun. Küfür dünyasının içine velvelen salınsın. Ve onun yerine, dizayn semada yapılmış, İçinde Muhammed'i el işlemiş Beyza meyzajında melekler çalışmış Bir başka ahenk Bir başka nızan Bir başka ritim Bir başka güzellik Bir başka musiki, Bir başka sihir Dünyanızı sarsın Dünyanıza ruh olsun Kıtlığınızı gidersin Kağıtlığınıza son versin Kuraklığı gidersin Etraf çemenzar haline gelsin. ızdırap kadar büyük ibadet bilmiyorum. Kalbin üzülü kadar daha büyük bir ibadet bilmiyorum. Rivayetlerde var, zayıf. Fakat ibret alınabilecek bir mankibe. Bir defasında bir mevze de bu türlü şeylerin aslı olup olmadığına bakmamalı. Faslın getirdiği namaya bakmalı. Aslın müzikisini dinlemeli. Hz. Muaviye bir sabah namazına bilmediği bir sesle uyanır. Muaviye kalk namaza derler. Kalkar evi araştırır kimseyi bulamaz. Gelir yine yerinde oturur veya yatağına uzanır. Aynı sesi bir daha duyar. Kalkar yine evi araştırır. Kimse yoktur, yine gelir yerine oturur. Üçüncü defa daha derin arar ve bir yerde kapının arkasında mı, yüklüğün arkasında mı? Sahabi, Asan gördüğü bir kısım sahih hadislerde de rivayet edilir. ervah habise, cinler veya şeytan. Şeytanın büzülmüş kapının arkasında durduğunu görür. Bir sahabidir. İnsiba'ın kahramanları. Hz. Muhammed rahlesinin o rahlete yetişen, büyük insanlar dizisinden bir kahramandır. Hazreti Ali karşısında hak Hazreti Ali'ye verilse, Hazreti Ali haklı görülse, o haksız görülse bile fakat Peygamberin semadan indirdiği semavi maiteden, sofradan istifade etmişlerdendir sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin beni namaza kaldırdın? Ve bağışlayın, yave ve keser. Yerde, gökte secde etmediğim yer kalmamıştı. Fakat bir talihsiz, bir talihsizlik. Bir gün karşımda yollar çatallaşınca intihabı bilemedim. Allah'a kaldırdım Ve <Sessizlik> aubillahimineşşeytanirracim. <Sessizlik> Tukatını yedim. Merdudum, matrudum. Yedi kapı kovulmuşum. Fakat ben yapamıyorum, bari sen yap, başını yere koy, secdeden alabileceğin o derin haz ve derin zevki duya duya ve doya doya yudumla, diyor, sen onları boş ver diyor, ben biliyorum ki marifete, muhabbete kapalı, senin o kalbinin sözleri değil bunlar, senin o kas katı kalbin bunları söyleyemez, şeytan bu sözleri söyleyemez, sen bana asıl niyetini anlat, daha bir sürü yave, daha bir sürü düzen bazlık ve bir sahabinin pençesine düştüğü için nihayet der ki, seni şunun için namaza kaldırdım, senin gibi bir gün bir sahabi hiç kaçırmadı, o sabah namazını kaçırmıştı. İnsan uykuda istemeyerek sabah namazını kaçırırsa mazereti geçerli olabilir. Fakat bu öyle bir insandı ki, gözlerini güneşin şualarıyla açar açmaz, öyle bir çığlık kopardı. Bu ne felakettir Allah'ım dedi. Nasıl olur Allah'ım, ben başım huzurunda yere koyacağımı kaçırdım. Ben secdede bütün benliğimle boşalacağımı kaçırdım. Öyle bir inledi ki, o iniltiyi Allah, kabule karın kıldı. Dergahında kabul buyurdu. Sadece onu değil, o iniltiyle binlerce insanı bağışladı. Korktum diyor, sen de kalkar böyle bir şey dersin de, bir insan yerine bir sürü insan bağışlanır. İnsanın bağışlanmasını istemem ben. Ha işte sözün doğrusu bu diyor. Şeytansın ama doğru söyledi. Bir damla kalpte hüzün, bir damla kalpte hüzün şeytanı rahatsız eder. Bir damla kalpte hüzün meleği memnun eder, bir damla kalpte hüzün ve ızrap arş itizaza getirir. Bir damla kalpte hüzün ve ızrap buludun gözünü yaşlarla doldurur ve canı ırmaklara gark eder. Onun için dedim ondan daha mukaddes ibadet tanımıyorum. Namaz kılmayın demek değildir. Namazı da ızdırapla iki mutlum olarak kılın. Kılın da namazınıza derinlik kazandırın. Hüzünle kılın. Ona derinlik kazandırın. Bizim için hüzün içinde ve ızdırap içinde bulunabilecek o kadar çok şey var ki ben aklıma gelenleri bile saysam sadece siz pes yeter diyeceksiniz. İbadeti taatı, kâmeti kıymetine uygun yapama işimiz Yetmez mi ızdırap için? Bir sabah namazını kaçıran insan ızrapla inliyor ve iki büklüm oluyordu. Hayatınızda yok mu böyle bir kere inleyip iki büklüm olabileceğiniz, kaçırdığınız secde. Yeter inlemeniz için. İki büklüm olmanız için yeter. Bir hak dostu diyor ki, müminin gözü bir kere harama kaysa hayatının sonuna kadar gözlerinizi sıkar, sıkar yaş döker. Bir kereciye. Kaç defa kaydığını düşünün ve affolmayacağını düşünmeyin sakın. Allah affeder. Ama kaç defa kaydığını düşünün. Ve gözünüzden yaş dökün. Hüzünle inleyin. İzrahlık iki kılın. İbadeti taatin eksik eda edilmesi oturup başında avlanabilecek bir cenazedir. O cenazenin yeniden ele alınması, kaldırılması lazımdır. Sizin arkadaşlarınızdan o seviyede huzurla namazı yakalamadığı, yakalayamadığı eksik gördüğü, huzurlu gördüğü için hayatında belki bir iki defa kıldığı namazları bitevi baştan sona kadar yeniden kılmayı düşünmüştür. Yeniden başlayın ve ızrap duyarak bir kere daha Allah'ım senin için yapılan şeyler zayi değildir biz elli defa daha kılsak sana karşı kulluk adına azdır ve bizim için de çok değildir ne kadar kulluk yapsak sana az ne kadar kulluk yapsak bizim için çok değildir hayatımızın sonuna kadar başımızı secdeye koysak ve hiç kaldırmasak sen ne lütufkarsın ki Borcumuz olan bu kadar şeyden bizleri muaf tutuyoruz. Bütününü bir saate hızlıca sıkıştırsak, bir saatte eda edilecek. Bize verdiğin 24 saatin günde sadece bir saatin istiyorsun. Streslerden kurtulmamız için, ruh sıkıntılarından kurtulmamız için, hayatı dizayna tabi tutmamız için, hayatı ukrevi aleme göre tanzim etmemiz için, yine bizim için... Verdiği nimetleri tamamlamak için bunlar olmasa o nimetler eksik kalacak. Ve sen bizden sadece 24 saatin birini istiyorsun. Eğer bunu da yapmamış isek şayet bu nasıl talihsizliktir? Bu nasıl nankörlüktür? Oturup başında ağlamak için yitecek bir mevzudur. Bir trafik vakası karşısında duyulan heyecan, ızdırap ve hüzün kadar içimize hüzün salacak bir mevzudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başına bir kere böyle bir vaka gelince yemeden içmeden iştahı kesilmişti. Ordusuna emir vermişti. Aram ettiğimiz bu yerden sökün çadırlarınızı ve şeddi hal edin. Başka tarafa gidelim. Zira belli ki şeytan burada taht çünkü biz kendimizi gaflet içine salmış gördük. Bir keresine Allah Resulü'nün tahammülü yoktu. Bilmeyerek mahsiyetlere kayıp girmemiz, oturup başında ağlayabileceğimiz önemli bir mevzudur. Ne kadar dikkat edersek edelim, çamur içinde yürüyen insanlarız. am derlerdi eskiler buna. Eteklere, paçalara çamurun sıçraması demektir. Paçalarımıza sıçrayan pek çok çamur vardır. Göz yoluyla, kulak yoluyla, dil yoluyla, gırtlak yoluyla, kalp yoluyla, his yoluyla, duygu yoluyla. Şeytanın ölü öldürücü, zehirli oklarına maruzuz ki bunlardan bir tanesiyle aldığımız yaradan ötürü hayatımızın sonuna kadar kan kutsak ve ağlasak değer. Ya bunların birkaçıyla yaralanıyorsak üzülmeli değil miyiz? ızrap duymalı değil miyiz? Hayır yaptık, hora geçti mi geçmedi mi? Şu manada arz etmek istiyorum. İbadet yaptık, kabulünde şüphe etmemeli. Biz küçüğüz, Allah büyük, rahmeti de engindir. Küçükler küçük hediyeler takdim ederler. Büyük onları büyük kabul eder. Küçüğe küçüklük, büyüğe de büyüklük yaraşır der. Tastamam, mukabelede bulunur. Ben onu kastetmiyorum, namazınızı nasıl kılarsanız kılınız, beş vakit camiye hangi hisse gelirseniz geliniz başınızı yere vurup kaldırmanız boşa gitmeyecektir, rükularınız boşa gitmeyecektir inşallah Kıyamlarınız, kavmeleriniz, secdeleriniz ve celseleriniz boşa gitmeyecektir Ama ben şunu kastediyorum, hora geçti mi acaba Rabbim müşnut oldu mu? Acaba rızasını kazanabildik mi? Rızaya talip olan insanlar canlarını ve cananlarını yapacakları şeyi takdim ederken beraber takdim etmişler. Acaba biz o hoşnutluğa bu seviyede talip olabildik mi? Değilse şayet oturup başında ağlanabilecek bir cenaze takdim ettik demektir. Ve alemi İslam'ın hali durumu hayır yapıp Hayırda başarılı olamama durumu. Hayırla dolup taştığı halde, hayır hissiyle dolup taştığı halde yapmaya muvaffak olamadığından dolayı bu defada dolup boşalma. İşte bununla hüznün içine girme çıkma ve ızdırapla ikim tüm olma işi. Başında oturup ağlayabileceğimiz o kadar çok mevzu var ki son zamanlarda şu 5-6 aydır, Belki ben birkaç defa kendime size olsa derim de bahar buludu, kendime öyle diyemeyeceğim. Dense dense belki benimkine bir dolu buludu denir, bir lorange buludu denir. Birkaç defa kendi kendime doldum, boşaldım ve onların ızdırabıyla iki büklüm oldum. Oturup başında ağlayabileceğimiz öyle bir cenazedir ki bu, sadece bu cenazenin kalkması için bütün ömür boyu ağlasak değer, Balkanlardan Avrupa işlerine kadar, ondan tüccarın içine kadar, ondan bir yamalı bohça haline gelmiş. En acınacak haldeyken, kendi kendini bilemeyen, kendi kendini idrak edemeyen, şu perişan, şu alabildiğine zavallı, alabildiğine mazlum, alabildiğine mağdur, alabildiğine mahkum varlığınız yokluktan farkı olmayan zavallı İslam dünyası. Bana İslam dünyası dediklerinde, yeryüzünde İslam dünyası yok ki. Çünkü Allah Resulü buyuruyor ki, müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir. Siz, siz olabilirsiniz, onların dertlerini içinize saçılmış kor gibi, kıvılcımlar gibi vicdanlarınıza duyuyor ve inliyorsanız, siz Allah Resulü'nün ümmetinden, onun cemaatinden olabilirsiniz. Fakat yeryüzünde, toplu halde, milletler planında eğer ümmeti Muhammed'in derdine ağlamıyorsa, bir zamanlar devletler muazenesinde o hakim milletin şimdiki yamalı bohça haline gözyaşı dökülmüyorsa Allah Resulü'nün beyan içinde siz onlardan değilsiniz deniyor. Sizi tenzih ederim. Bu kırıcı ve burkuntu hasıl eden sözlerden dolayı da Rabbimden af, sizden de özür dilerim. Bağışlayın. Ama öyle bir mevzudur ki bu oturup hiç durmadan ağlasak, hiç durmadan yeme içmeyi unutsak, acaba buraya nasıl gideriz desek, durmadan yollar, stratejiler yapsak, planlar kursak ve gelecek bir tek insan bile olsa buna bağrımızı açsak. O yaralı sineyi tedavi etmeye çalışsak, o yaralı insanların imdadına koşsak ve bütün hayatımıza bunu ızdırap etsek, ızdırap edinsek, bunun hüznüyle yatsak kapsak değer diyorum size. Bu kadar üzerinde durup üzülecek, hüzün duyulacak, tasaya girilecek ve ızdırabı yaşanacak dert varken bir gün Akif merhumun isyanlar içinde ifade ettiği şeyi müsaadenizle, müsaadenizle söyleyeceğim. Adeta çılgınlık içinde, ey sıkılmazdır, ağlamazsın bari gülmekten. Ey sıkılmaz, ağlamazsın bari gülmekten. Niye ağlayacaksın? Neden gülmeyeceksin? Arzettim Manzara insan içinde ürperdi, hasıl edecek kadar. Dünyanın sağında, solunda kızıl, ve kıyam, kızıl kıyamet koparılıyor. Dünyanın sağında ve solunda şeytan ateşleri yakılıyor. Fitne ateşleri tutuşturuluyor. Ve siz bunun imdadına koşamıyorsunuz. Bu yangını söndüremiyorsunuz. Azimli, kararlı da olsanız bir dönemde. Orta Asya'daki Türklerin, Dağistan'daki Türklerin, Kafkasistan'daki Türklerin sizden yardım istemelerine mukabil donanmanız Haliç'te çürümeye hapsedildiği, terk edildiği gibi siz hissiyatınızda belli bir yere hapsedilmişsiniz, siz sizden yardım isteyenlerin imdadına koşamıyorsunuz. sizin kolunuzu kanadınızı kırdılar. Ve sizin dünyanızı bir baştan bir başa bir çevirdiler. Köprüleri yıktılar. Nesiller arası yolları harap ettiler. Ulaşma imkanı bırakmadılar. Sizi götürdüğü bir yere gömdüler. Bu sözler bana bir zaman ızrapla iki mülküm olarak her mısrağına bir damla değil bir damla gözyaşı diye yazılan bir nazımla ifade edilmiştir aklımda kalanları müsaadene sığınarak sana arz etmek istiyorum. Ben o çepkenli yiğidimin Murat Kudavendigâr gibi gidip de bir yerde barından yediği hançerle oraya gömülüp geriye dönmemesinin ızdırabını doğduğumdan bu yana yaşıyorum ve duyuyorum desem mübalağa etmiş olman. Bir yiğit vardı Gömdüler şu karşı bayrağı. Bir yiğit vardı. Gömdüler şu karşı bayrağı. Arkadan da kefenini, gömleğini soydular. Petrolündür, cevherindir deyip soydular. Aman kalkar deyip üzerine gözcüler koydular. Bir yiğit vardı. Gömdüler şu karşı bayrağı. Osmanlı ellerinin yamaçlarda Gömdüler karşı bayrağı. Yiğidim, hele anlatıver olup biteni. Yiğidim, hele anlatıver olup biteni. Sen mahzun, istersem müsaade eder misiniz? Ben mahzun diyeceğim. Ben mahzun, vatan mahzun. Oturup beraber ağlayalım. Bir koca İslam dünyasının derdi için ağlayıp sinelerimizi dağlayalım ağlayalım. el anlatı ver olup biteni. Ses ver yiğitim. Ses ver yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki hayalinle oynaşıyorum. Ses ver yiğitim. Ses ver. Yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki hayalimle oynaşıyorum Bir gün geleceğin midini taşıyorum Ses veriyordum Yoksa beni duymuyor musun? Her tarafta harabeller Baykuşlara bayram Köprüler yıkılmış Yollar yolcusuz. Gidip geleni kalmamış. Çeşmeler susur. Her tarafta harabeler. İnsana değil, sana değil, bana değil. Baykuşlara bayram. İradelerde çatırdı. Ruhlarda kalmış oldu. Tarihi yağmaladı. Bir düzine talihsiz. Değerler altüst oldu. Mukaddesler sahipsiz. Vicdanlar direksiz. Ruhlar da kanlış oldu. Rüyalarda olduğu gibi dirilger. Yiğitim rüyalarda olduğu gibi diril gel. Oturmuş gözlerini kapamış hayalini süzerken Beyaz atının üzerinde bir sabah erken, tıpkı rüyalar olduğu gibi dilil gel, Nuoum Allah aşkına dilil gel, Kerbeda şehitler aşkına dilil gel, itfaiyeci gibi dilil gel, ve digar aşkına dilil Hamza aşkına dilil tıpkı röyalar Diğim gibi çepkenin kolunda pistonun belinde tıpkı rüyalarda olduğu gibi dirilken hüzün destem, destan hüzün bestem ızdırap bestem hangi yolla olursa olsun hüzün ve ızdırap ibadetin en derini en buğutlusu bir saat ızdırapla, üzünle kıvranın. Soydaşının, dindaşının derdini içinizde kıvılcım gibi hissedin. Ateş koru gibi hissedin. Ötede dağlar bari azametleriyle karşımıza dikilmiş ibadet hasılaları görün. Üzülün ve ibadet görün. Burada üzülen orada üzülmeyecektir. Allah Kur'an'ıyla şöyle buyuruyor. Müminlerin sesi soluğu olarak ötede <t cợcıklı> Elhamdülillahi'llezî azebe en elhasen. İnne Rabbena la şekûr. Hamdolsun Allah'a ki hüzün hüzün deyip yaşadık. Dert dert deyip yaşadık. ızrap ızrap deyip yaşadık. Ama bugün onları götürdü. Hüzün duyun. ızrap duyun. Uzak ve yakın istikbalinizi aydınlatın, dünya istikbalinizi aydınlatın, ukuba istikbalinizi aydınlatın. Onun karşılığını melekler yazamazlar. Ellerinde kalemler, sizin her şeyinizi yazan melekler içinizdeki ızdıraba hüzne sıra gelince kalem durur. Gözyaşlarınız gibi kağıdın üzerine damla damla mürekket damlamaya başlar. Artık orada kalem ağlar, kalemin uçuda mürekkep damlatmaya başlar. Miri malı birisinin dediği gibi, ''Kalem feryat eder ağlar mürekkep'' Eski kalemler yazarken cazır cazır öterlerdi. Onu ağlamayla tasvir ediyor. ''Kalem feryat eder ağlar mürekkep'' ''Beni cahilelerine verme ya Kalem sahibini bulmuştur, hüzünlü insanı bulmuşsa, Kalem mürekkep dökerken sahibi gözyaşı döküyor. Gözyaşları mürekkepten evvel kağıda akıyorsa işte melek orada şaşırır kalır. Ne yazayım ya Rabbi? Sen sadece vakayı rapor et. Meselenin değerlendirmesine bakma o bana aittir. Hüznünüzün değerlendirmesini Allah yapacak. Rica ediyorum ibadetü taatta eksikliğinize üzüntü duyuyor musunuz? Mahsiyetlerinize karşı rahatsızlık duyuyor musunuz? Acaba ben hayır yapmaya muvaffak olacağım endişesini içinizde taşıyor musunuz? Bu alemi İslam'ın taşın gözlerini dahi yaşartacak şu umumi manzarası karşısında ilkiniyor musunuz? Vicdanlarınız benim bu üst üste sorularıma evet diye cevap çekiyorsa o zaman soluklarınızı dahi tutun beni dinleyin. O Saduku Masluğun beşaretle müjdelerine dayarak, dayanarak size müjde veriyorum. Çok yakın bir gelecekte refare cennetin yamaçlarında gezeceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta şunu da söyleyebilirim. Çok yakın bir gelecekte. Şu mazlum, şu mağdur, şu mahkum ülkelerin yamaçları, cennet yamaçlarına dönecek Bu oralarda sizler taht kuracaksınız. Taht kuracak ve anaların, oğullarına kavuşan anaların sevinç gözyaşları döktüğü gibi onlar size kavuşmuş, siz onlara kavuşmuş, sevinç gözyaşları dökeceksiniz. Elhamdülillah illallah. Azheb اَنَّ الْحَزَنُ اِنَّ رَبَّنَا لَا غَفُوْهُ شَكُورٌ Yüz binini birden gömdükleri bir yerde, yakınından geçerken ve yer yer aklar hatırlarken, aklıma gelirken, takılırken. Bazen öyle ızdıraplı anlar, ızdıraplı düşünceler, onları ifade etmek için, akla takılırken demek daha uygun, çünkü sizi kıvrım kıvrım kıvrandırır ve iküplüme eder. Ne zaman dedim? Ne zaman başımıza geçilecek? Ve la tahsabennallazeena fi <Sessizlik> sabilillahi <Sessizlik> amwatan bel ahyaun 'inde rabbihim yursakun. Ve ya minel mu'minina ma ahadullah diyeceğim. Siz Allah'a bir söz vermiştiniz. O sözünüzü Canlarınızla cananlarınızla tasdik ettiniz Ölünüzde ölen binlerce Arkadan gelenlerin ölmesini engelleyemedi Önde gidenler ateşe atılırken Arkadan gidenlerin iradesi sarsılmadı ashab alakalı hadiste ifade edildiği gibi anası kendisini ateşe atmada tereddüt ederken onun memesini tutmuş eme yavru korkma anacığım at kendini sen hak üzeri zilesin. düşünce ve mülahazası içinde arkadan gelenler önden gelenlerin durumunu mülahazaya almadan kendilerini ateşe attılar ve ben yine aynı sözlerle ifade edeyim Kesik ses ve bozulmuş bir nefes, artık kırıltı halinde çıkan şu soluklarımla, belki en tatlı konuşurken bile, kulakları tırmalayan ifadelerimle, şimdi başınıza durmuş, size söyleniyorum, sesleniyorum, bana cevap verin. Biraz evvel yitme seslendiğim gibi cevap verin. Minel muamelesi, ricalun <gülüyor> sadaku, ma ahadullah aley. Allah'a verdiğiniz söz doğru çıktınız. Ya bizim, bizim bu planda, bu alemde, bu bezimde verdiğimiz sözü tasdik edeceğimiz zaman, ne zaman gelecek? Mazlum ve mağdur olan ölen insanlar, bir Fatiha değil, sizden bir tünür ızdırabı, başlarında durup inleme, inleyip sinelenizi dağlama bekliyorlar. Çünkü uğrunda öldükleri dava ancak bu suretle ihya edilecektir. Çünkü ancak bu suretle o mukaddes duygu, o mukaddes düşünce hayata hayat olacaktır. Çünkü ancak o suretle Muhammedi ruh sallallahu aleyhi ve sellem hayata hayat olacaktır. Ve siz o zaman Elhamdülillahilllezî ezheb ennel hazem inna rabbana laghafurun şekur ey Rabb, evet sen gafur ve şekur'sun mağfiret eden ve şükredenlerin şükrünü kabul uuran'sın sana hamd olsun ki az buçuk hüzünlü yaşadık hayatımız az buçuk ızraplar içine dalıp çıkarak yaşadık sen hüzünleri giderdin ve bizi şuur'a kavuşturdun uzak ve yakın istikvalde hüzünden kurtulacak ve sürura ereceklerdir. Hüzünden kurtulacak ve sürura ereceksiniz. Allah'ın inayet ve keremiydi. Hüzün ve ızdırabın ele alınışıyla bir hususa dikkatinizi çekeceğim. Meseleyi oturup kara kara düşünme şeklinde anlamamak lazım. Anlamamalıyız. Anlamamanızı rica ederim. Hüzün demek kara kara düşünmek demek değildir. Şevk demek de şen şakrak, fıkır fıkır oynamak demek değildir.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 Hüzün demek, ümmeti Muhammed'in derdini ruhunda duymak demektir. Hüzün demek, bu kadar dert karşısında mukaddes şileyi, has karışımı, içimizde duyma demektir. Hüzün demek, Muhammedi yolun bir tezahürü, bir cilvesi demektir sallallahu aleyhi ve sellem. Şevk demek de, yese düşmemek demektir. Aşkı yitirmemek demektir. Hizmet şevkini kaybetmeme demektir. 50 defa ordusu bozulsa, 50 defa düzeni dağılsa, 50 defa nizamı altüst olsa, tek başına kalan bir süvari gibi küheylanı üzerinde atını mahmuzlayıp ileriye doğru atının sürmesini bilecek kadar ümidinden, aşkından bir şey kaybetmeden gözü hep cephede, işte şevk budur. O gülme, eğlenme, hoplama, zıplama demek değil. Bir hüzün yudumlamaya, hüzün yudumlamaya, ızdırap yudumlamaya, havadan, sudan, ekmekten daha çok muhtaçız. Bize her şeyi unutturdukları gibi bunu da unutturdular. Ağlama gibi hak kapısının kilitlerini çözecek. Müthiş, sırlı ve sihirli bir anahtarın yerini unutturdular bize. Allah kapılarının sonuna kadar açılmasını temin edecek kalbı ı anahtarının yerini unutturdular. Her şeyi unutturdukları gibi. Ve onu yeniden bulmaya çalışıyoruz. Ben size bulduramayacağım. Çünkü kendim bulamadım. Ama... O kapının önünde durur. mevcutla o kapının tokmağına dokunur. Mevcut hüzünle o pasları eritmeye çalışırsanız Allah onu size bulduracaktır. Batıl mezhepte yürüyenin bile onun dil olduğu latife diliyle Allah'a bu kadar zaman yalvarması neticesinde Allah duygu ve düşüncelerine şehbalaştırmıştır. Kelimelere çok dikkat ederek, ifadeye çok dikkat ederek ve mümkün olduğu kadar düğüm düğüm arz etmeye çalıştım. Benimle aynı memeden süt emenler, benimle aynı duygu ve düşünceyi paylaşanlar ne dediğimi çok iyi anlamışlardır. Batıl bir yolla dahi olsa, dili ızdırap olan, dili hüzün olan, duygunun diliyle, ona yalvaranlar, bugün oturmuş, onun semavi sofrasında, semavi yemeklerden, semavi nimetlerden istifade etmektedirler. Muhammedi yolu, milimi milimine yaşayan, sıratı müstakimi en hassas ölçülerle yaşayan sizler, bir gün bu mevzuda tam çizginizi bulduğunuz zaman, semavi sofraların sırlı asansörlerle önüneze inip kalktığını göreceksiniz. O sofraların başına konacak zevkle o nimetlerden tadacaksınız. Kur'an hakkı için tadacaksınız. Kur'an üzerine söylüyorum tadacaksınız Allah'ın inayet ve keremiyle. Ama hüznün ve ızranın tahalluk ettiği noktalar itibariyle hüznü bir tek bir tek noktaya irca etmek mümkün değildir. Herkesin hüznü değişir ve herkes mutlaka hüznünün derecesine göre Allah dinle mükafat alır. Hadisin ifadesiyle nasab, vasab, hemmu, gazab, ayağa batan bir diken, hatta terleme. Burada sizin için beşaret olabilir. Hatta terheme diyor hadis-i şerif, i̇bn Ebu Hatim'in duvayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Vaka, Kur'an-ı Kerim'de de bu mevzuya delalet eden ayetler var. Bütün bunlar, yani başınıza gelen bir musibet, yani maruz kaldığınız bir yorgunluk, yani ayağınıza batan bir diken, yani bir damla ter, yani yolda yürürken yanlış yola girme sonra sıkılma, yani küçük bir işinizin bozulması. Bütün bunlar Allah indinde derece alıp kanatlanmanıza vesile. Bütün bunlar günahlara kefarettir. Bütün bunlar ruh adına, ruha kendi gücünü kazandırma adına atılan adımlardır. Allah sizleri bu adımları atanlardan eylesin. Beni de sizin içinizde mükafatlandırsın. İnne minel min az dünüp zünüp ben laikasiruha buyuruyor. Günahlardan öyle günah vardır ki ona şu bu değil. Sadece fiy talabilmeye işe. Çocuk çocuğunun rızkını temin yolunda ızdırap çekme, sıkıntı çekme ve tasar. Bu o günahlara kefaret olur. Rabbin rahmetinin enginliğine bakın evladu ihalinize bakma sıkıntısını çekeceksiniz. Çocuklarıma helal rızık kazanma hangi yolda olacak diye düşüneceksiniz. Bazen yol bulamayacak, ızrap çekeceksiniz. Ve bir kısım günahlarınız var. Bu günahları ancak bu türden müzünler kefaret oluyor. Bir sünger gibi inip kalkıyor günahlar üzerine. Bir silgi gibi inip kalkıyor. Ve defterlerinizi temizliyor. İsi bası bir tarafa atıyor. Dünya işleriniz bozuluyor, iflas ediyorsunuz, memursunuz hüngür ütür güne gönderliyorsunuz. Maaş kesilmesine maruz kalıyorsunuz. Hizmet ediyorsunuz, işleriniz tam arz ettiğiniz gibi cereyan etmiyor, Sefineler sizin arzunuzun istikametinde yürümüyor. Rüzgarlar istediğiniz gibi esmiyor. Ve bir kısım handikaplarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bütün bunlar... Günahlarınıza kefaret, sevaplarınıza kol kanat, faziletlerinize güç ve kuvvet oluyor. Kaynak oluyor. Ya bu çektiğiniz şeyler dine hizmet yolunda olursa, insanlığı kurtarma istikametinde olursa, dindaşınızı ve soydaşınızı mutlu etme yolunda olursa, çoluk çocuğunuzun medarı maişetini, geçimini temin değil, temin yolunu temin değil, İnsanlığın kurtarılmasını hedef alıyor da bu uğurda aynı şeylere maruz kalıyorsanız sizin bu mevzuda elde edeceğiniz sevabı ve günahlarınıza kefareti tasvir etmek mümkün değildir, anlatmak mümkün değildir. Siz bu halinizde Hazreti Ahmet-i Muhmud Muhammed Mustafa ve sellem iştirak edebilirsiniz. Ben sözü oraya getirmek istiyorum ve Berat ı istihlal başında fezzeke hulesi halinde arz ettiğim huzuzlara vaktin müsaadesi ve benim de gücüm siz de yorgunsunuz bunu biliyorum ama elimden gelseydi, gücüm yetseydi, onun hikmetine karşı saygısızlıkta bulunmasaydım evvela kafalarınıza sizi dinlendirebilecek bir hava verirdim. Sonra da semanın bir tarafında saklanmış bir buludun geminden tutar, onu başınıza kadar getirirdim. Sonra da damlat bunların başına bahar yağmurlarını, damlat gözlerinden damla damla gözyaşı dökenlerin başına sen de gözyaşlarını derdim. Ama bunlar elimden gelmedi, gelemeyeceği gibi, köpeğin avlamasıyla gökten kuyruğun yağmadığı gibi Allah'ın hikmetine de ters olabilir. Bu tür isteklerde bulunmayı bile biz çok defa ona karşı saygısızlık sayar. Onunla pazarlığa girme manasını alır, ona hamlederiz. Onun için sıkıntınızı idrakla beraber, sıkıntıma bakın, iki günden beri sizin yüzünüze gelmek için bir yumurta ortaya koyayım diye. Bir yumurta ortaya koyanların sancısı gibi. <gülüyor> iniltisi gibi. Denizin dibindeki mercanların iniltisi gibi, sancısı gibi. Iki günlük bir sancıdan sonra şu kürsüde huzurumuza gelmiş bulunuyorum. Iki gün sancı çekiyorum ve çekerken de diyorum ki bütün doğumlar sancıyla olur. Analar, analarımız tam dokuz ay bir sancıyla büyütürler. Kur'an hamale <gülüyor> tu ummuhu kur'an ve vada'tu turra binbir sıkıntı içinde taşır ve binbir sıkıntı içinde da hamline vaz eder. Sonra binbir sıkıntı içinde bir şey var edeceğim diye bir şeye varlık bahsedeceğim veya var edenin var etmesine esbab planında sebep olacağım, sebep teşkil edeceğim diye o mübarek analar şefkat kahramanları, iki büslüm olur inlerler. Bir çocuk dünyaya getirmek için, onu büyütmek için, hayata mal etmek için, kendilerine mirasçı yapmak için, önce bir gül gibi kucaklarda koklayıp öp öpmek için, sonra civanlığı civanmetliği gölgesine sığınmak için, yaşlandıkları zaman bakmasına dilekçe ve müracaatta bulunmak için, ötede de evlat sevgisiyle serfiraz olmak için sıkıntılara katlanırlar. Bu mülahazayla ne olur yani İran'dan, Turan'dan, Hizan'dan gelmiş benim bu gül yüzlü, melek gönüllü kardeşlerim için iki gün sancı çekmişim, çok mu sanki. Şu anda bile yine ben o sancıyı çekiyorum. Size bir şey söylenmesi lazımdı. Ben o sözü söylemeye çok niyet ettim hat mızrabımı banteline indirirken, tel elimde kaldım, diyemedim, ses çıkaramadım, bunun ızdırabını çektim. Diyeceğim şeyleri tasarlayamadım, ilim irfan adına, adına gönüllerinize gireyim dedim, giremedim. Kapılar, gönül kapıları haykırdı, beyhude yorulma sürmelidir dediler. Ve bir kenara çekildim, başımı kalbimin üstüne koydum, burkuldum. Ve inledim. Zannediyorum sizler için yaptım, zannediyorum ey Rab, ey benim kalbimi bilen, ey çirkin yanlarımla, varsa minik güzel yanlarımla, beni bilen benim Rabbim, eğer ben bunlarda yalan söylüyorsam, bu cemaati bir kere daha aldatıyorsam, Allah! sen kapı kulunu affeyle, affeyle, ve şu kürsüleri tanıdım. dinleyen cemaatimdir, akşam çehresini tanıdığım günden bu yana İçimde çözemediğim bir kör düğüm var O düğüm üzerine Kör düğüme kılıcını İskender indirmişti Benim İskender'im Hz. Muhammed'in kılıcını bu kör düğüm üzerine indir Bu bezli bizimle tamamladı. Senin beslenilmesini beslediğim, beklediğim şu ahir zamandaki kurabanın şiirinin beslenmesini şu talili nesillere bahşeyle ve eğer ben buna engel oluyorsam kurban bayramı yakın kurban bayramındaki kurbanlık bir koyun gibi boynumu uzatıyorum bu kıldan incedir istediğinden alabilirsin ve bunda çok rahatım bunda çok ama beni rahatsız eden bir yanım var, size söylenecek sözleri besleyemedim, size söylenecek sözlere gerekli name buğdunu katamadım, onları o derinlik içinde ya tek sesliğin derinliği veya çok sesliğin cümbüşü içinde takdim edemedim. O renkle, o kostümle, o ışıkla bu cemaatin karşısına çıkamadım. Ve sahnede bana düşen rolü hiçbir zaman oynayamadım. Senarisi dinleyemedim. Senaryoda hisseme düşen ortaya koyamadım. Bu da benim ısrarım. Olsun. Bir ıstıraplının yolundayız, bir ıstıraplının yolundayız ki Peygamberlik müessesesi, peygamberlik ruhu Cibril'in zebercetten kanatlarıyla kapısını vuracağı ana kadar dahi o İnsanlığın derdiyle ıstırapta inlemiş Garihiraya çekilmiş sevir mağarasına koşmuş Medine'ye ayrılmış bu akabe demiş, şu taif demiş, durmadan dolaşmış, o kadar yanmış, yakılmış, o kadar ızdırak çekmiş ki Kur'an onun bu ızdıraklarını tadil için فَلَعَلَّكَ بَاحِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ İnanmıyorlar diye kendini öldüreceksin neredeyse, öldürecekti. Burada bir tedip vardı itap vardı. Allah'la onun arasında böyle bir itap olabilir. Ağzım kurusun. <gülüyor> Kur'an'ın ona itap ettiğini ben söyleyemem. Bana göre onda iltifat vardı. Allah ona diyordu ki Ey benim canım, Habibim, sevgilim. Kendine bu kadar eziyet etme. Sen tebliğ mükellefsin. İnandırma Allah'a aittir. İnneke lâ tadî menahbet sen istediğini hidayet edemezsin kalpleri açamazsın o kilitleri çözemezsin imanı duyamazsın evet yarabbim ben de elli seneli aczimle bunun noktalandığını görüyorum فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ alla يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ inanmıyorlar diye ızraptan boğulacaksın, hüzünden boğulacaksın. Ve Kehif Suresinde şöyle diyor فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلٰى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يفِ اَسَفَ Neredeyse kendini intihar edeceksin. Esefinden, üzüntünden, şu Kur'an ki nurefşan indi, şu Kur'an ki semanın dili, şu Kur'an ki Allah'ın beyanı, şu Kur'an ki ilahi bir sofra, şu Kur'an ki onların arasında, şu Kur'an ki onların arasında ama yetim, yetim, canım çıksın, yetim. Dünya'nın dilini bilmiyor, ağlıyor. Bir dünya'nın dilini bilmiyor. Üç asırdır yetim, babası öldü Kur'an'ın. İslam cemaat öldü. O benim yiğitimdi. Karşı bayrak öndüler. Kur'an yetim. Ve on nasr evvel tip. Sen evvelde benim mücrim elimden. Millet onu ne zaman bıraktı? Hadisin ifadesiyle Kur'an bir vadide, onlar bir vadide. Canım çıksın Kur'an ne zaman garip kaldı? Onu bilemeyeceğim ama bir hezeyanla bir çılgınlıkla on sen evvel, o benim elimden fırlayıp sizin sinelerinize çarptı. Bir dalga kıran o inşallah. Ben de talihsizliğe uğrayan, ben de hakaret gören kurban olayım sana. Sizde destek bulmuştur. Size akıldır. ve Kur'an sahipsiz ve Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim ve Kur'an tanım Kurban olayım Çığlıklarınıza kurban olayım Allah şahit sizi çok seviyor Ölürken sizi Ölmeğe ya dinleyeceğim Onunla o paslı kilitleri Çözeceksiniz Onunla Sinelerimizde İslam'ın sesini son bir kere daha Duyemetsiniz dinleniyor. Ruhunda ruhuyla doğrulmuş, ruhu kadar pırıl pırıl. ravzasında Resulullah tarafından dinleniyor. Azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum Sıkıntılarınız kendisini çok sıkan, size karşı çok hırslı olan, eğilmenizden rahatsız olan, doğruluğunuza sevinç ve beşaşet ve içine giren Hz. Muhammed duyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Başında binler var şu anda. Assalatu vesselam aleyke ya retüelallah uzaktan ya Resulallah hep yakını değil uzağı da dinle ya Resulallah yağız atını benim ülkeme sür ya Resulallah başına anlı vanalı sarığını sar mahzun ülkeler atını sür ya Resulallah ve çığlıklara harfin mahrecin kelimelerin tırlıklara boldu surlar içinde mahsur ama hisar camiinde surları yıkmak için gelmiş. arkadaşların sesini duyuyor Allah. benim ki saygısızlık sen duyarsın zaten melekler sana ulaştırırlar zaten ve belki de cevap veriyorsun halimize ağlıyorsan yeter ağlama ya Resulallah ağlamaya söz verdik biz ağlayacağız ya Resulallah harisun <gülüyor> aleyküm size çok haris sizi görünce gözü başka şey görmez cennete girer de Tahtlarında yengeler oturur da, huriler perderdarlık yapar da, melekler erpence divam durur da karşısında bir hüzün duyar, bir şığırlık duyar. Bu seslerle geliyor ola ki, cehennemden deyince cenneti terk eder ve oraya kadar koşar. Harisun <gülüyor> aleyküm. Size karşı çok haritsiz, gözü başka şey görmez sizi görünce, talihlilerin gözü başka şey görmez sizi görünce, gözünüz başka şey görmesin ondan başka, gözlerinizin içine başka hayal girmesin, <Gülüyor> yalancı mumlara bütün kapıları kapayın ve sadece onu açın. <Gülüyor> Derdinizden anlayan O'na açılın, sinelerinizi O'na şerf edin, gamınızı O'na açın, başka doktor anlamazlar, yoksa derdelinden daha de gelir, feryat edersiniz de kimse dinlemez. Koca Füzuli, gamı pinhan ederdim ben, dediler yara rakıl Desem ol bi vefa bilmem, inanır mı inanmaz mı? Yarı iyi seçememişsin dostum Füzûri, sen benim yarımı tanısaydın, hançeri den hesaplardın ve yara vefasızlık isnat etmezdin. O benimki vefa izliyle gelinmiş, ruhuna benzeyen yeşil kubbe altında. Vefa dostlar, vefa diyor inliyor yarı seçememişin sen benimkini görseydin görseydin böyle düşünmeyecek böyle demeyecektin derdin ızdırabın ve hüznün her çeşidi Arşı ı azam getirecek, gönüllere yeniden canlılık kazandıracak, felz olmuş iradelere fark atacak, kuvvet kazandıracak, her çeşidi, herkes kendine göre eksik gördüğü şeyden dolayı inler, çığlık koparır ve feryat eder, ben benim derdimin türküsünü söylüyorum, benim derdimin nameleriyle iki büklümüm. Başkaları da kendi dertleriyle. Hazreti Ömer kendi derdiyle yanı tutuyordu. Kendine göre derdi vardı. Benim derdimi görseydi kendi haline sevinirdi. Zeyd'e çığlık çığlık üstüne ağladığı bir dönemde bir sahabe karşısına çıktı. Eğer sehabinin hislerini ifadede terbiye müsaadeseydi, ona ağlama demeyecek, ona böyürme diyecektim. Bu şamın sehabi, yemameye kadar Allah Resulü döneminde ve sonra bütün küfürle hesaplaşma meydanlarının hepsinde bulunmuştu. bu orada da bulunmuştu. Ama öyle ağlırdı ki, işte o nezaketsizliğim saygısızlığım için de ona ağlama değil. Eğer terbiye müsaadeseydi ona ben dövürme derdim. Ömer de ağlıyordu. Öyle ağlıyordu ki Yemanya'ya doğru dönüyor minberden. Zeyit diyordu. Kokun geliyor. Zeyit orada şehit olmuştu. Ömer de ne var turnikeye girmişti. Hidayet turnikesine. Ömer'den evvel Resul'a omuz vermişti Ömer'den evvel Kur'an hazinesine omuz vermişti Ve Ömer'den evvel kanatlarını buçuk gitmişti Yine benden evvel diyordu Yine benden evvel ölürken bari seni kaçırmasam diyordum Ama yine benden evvel seni gidip göz Yine benden evvel gittin diyor ve inmiyordum bir gün karşısına bu dev ağlamalardan çıktı. Niye ağlıyorsun dedi Ömer ona. Ya Emir el Mü'minin sen niye ağlıyorsun? Veya o gün Emir el Mü'minin değil çünkü Emir el Mü'minin Hazreti Ebubekir. e ben kardeşim de ağlıyorum. Ağlanacak şey. Benim senin kardeşin Zeydin Allah Resulünün bayrağının altında Allah Allah diyerek şehit olduğu vuruşmada benim kardeşim karşı cephedeydi diyor. Allah Resulünü görmüş, tanımıştı. Dizinin dibine oturmuştu. Fakat sonra koruyamamış. Başı dönmüş, bakışı bulanmıştı. Kayıp gitmişti. Allah Resulünün ihbarı kaybıyla cehennemde dişi Uhud Dağı kadar büyük olanlardan biriydi. Ve sonra Ömer sesini kesmişti artık. Artık ağlanmıştı. Çünkü ağlanacak onun halidir. Cephede kaybedenin haline ağlanır. Bizim ağlanacak halimiz yoktur. Ağlarız inşallah. Ama imansızlık adına değil. Herkes kendi durumuna göre bir şeyin ızdırabını çeker. Bir şeyle iki büklüm olsun. Ömer başını yere kor ve farkından evler. Bu arkadan esnen dinler. Başını yere kor ve inler. Allah'ım yaşlandım artık. Bu ağır yükü götüremeyeceğim. Allah'ım emanetini alabilirsin. Götürebilirdi. Acele etti. Bizi karanlıkta bıraktı. Kapı kırıldı, fitneler içeriye sızdı, Acelet ama hassastım, kendine göre yalvarıyordum. Ve ruhunu Allah'a teslim ederken, dünyaya girdiğim gibi çıkarsa benim için talihliktir. Bir çocuk gibi doğdum, sevapsız ve günahsız. Hasenatı da yok, seyyahı da yok ah böyle çıkmam keşke dünyada ızdırabı bu ne zamana kadar ızdırabı? i̇bn Abbas iyiliklerini söyleyip sonra da Allah durunda sana böyle olduğuna şahit ederim deyince gayri gam yemem. yaralı başımı artık yere koyabilirsin der o buna göre ızdırab insanıdır o bunun lamuzlarıdır. Hz. Ebubekir. Başka bir dertle kıvım kıvımdır, halife seçerler, kürsüyü kendisine verirler, kendisi için dünberin perlesini sıyrırlar. Kutbeyi sen ol, sikkeyi sen kes derler. Eve kapanır, o kadar düşmandır ki hüzünle evinde, ızdırapla iki müklümdür. Hazreti Ömer içeriye girince öfkeyle üzerine yürür. Ante kallefteni hadan bu işi başıma sen çıkardın. Beni sıkıntıya sen soktun. Her gün çıkar alın emanetinizi der. Bir başka gün ben eğilirsem, ya ben eğilirsem, ya eğri eğilir bir emir olarak bunların başında kalırsam ve bunlar beni düzeltmezlerse ne olur? Bir bedeli bir gün eğri kılıcına dayanarak doğrulur. Halife-i Ruhi Zemine şöyledir. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Sen eğilirsen bu eğri kılıçlar da seni düzeltmesini biliriz, der. Yener, iner, iner, secdeye kapanır. Allah'ım sana binlerce hamd ve sena olsun. Binlerce hamd ve sena olsun ki, Allah Peygamber'in halifesi, eğildiği zaman, onu düzeltecek, eğri kılıç taşıyan insanlar var. Bu ne fazilettir? Bu ne yüksekliktir? Bu ne yükseklik geçtiği yükseklik ayaklarının altında kaldırım taşları gibi kalıyor. O da onun derdi ve derd içinde kıvrânı refat ederken keşke Allah Resuluna sorsaydım, keşke caiz değil fakat kaçırılmış hayırlar adına caiz. Keşke Allah Resuluna sorsaydım, benden sonra, senden sonra bu iş kime kalıyor? Bunlar getirdi, benim başıma sap ettiler ama belki ben bu işin ehli değildim. Keşke sorsaydım. Ve bir başka keşkesi. Keşke Sakife'yi beni sahip eder. Alem beni seçerken, intihap ederken ben bu iş için Ömer'in elinden tutsaydım. Onu öne çekseydim. İşte Allah Resulü'nün sevdiği ikamet. bu biat edin deseydim. Ebu Ubeyde Tübn-i Cerrah'ı ki daha sonra Ambas'ta Hz. Ömer döneminde şehit olacaktır. Vebadan olur. Ona biat isteydim, onu halife seçseydikler, keşke ve ızdıra biçimdedir. Efendim, ızdıra biçimde ruhunu Allah'a teslim eder. Çünkü bu istifamını çözememiştir. Çünkü bu düğümü çözememiştir. Bu babda, başka hususlarda değil, vicdanında huzur ve ikminanı yakalayamamıştır. Bu da Ebu Bekir'in Vefat ederken mızdırab içinde bulanmış bakışlarını bir tarafa çevirir. Bir tesliğe işaret eder. O tesliği benden sonraki halifeye götürür. Ve ellerini alıp götürecekleri an içine huzur serpmişler gibi sevinir. İçine huzur serpilmiş gibi olur. Arkadan gelen halife tesliği kırdığı zaman çok duymuşumdur. Üç beş kuruş para bulur ve bir de yazılı name benden sonraki halifeye bana takdir edilen maaş bana fazla geldi çoluk çocuğumun medarı maişeti evimin kirası ve birkaç kuruş artıyordu ben de onu bu testinin içinde sakladım benden sonraki devlet reisine Ömer iki büklüm olur ağlar bu da Ömer'in ıstırabı kendinden sonra başkalarına Müslümanca yaşama zemin ve imkanını bırakmadım Öyle kılı kırk yararcasına yaşadık, mümkün değil o seviyeden Müslümanlığı yakalayıp yaşamadık. Ömer onun için böyle diyor, başkaları da o Ömer için aynen öyle diyor. Herkes kendi seviyesine göre bir şeyin ızdırabıyla iki bir ızrak dua, hüzün münacaat. Bununla sanatlanıyor ve bununla Allah'ın rahmet kaplarının tokmağına dokunuyorlar sizin dokunduğunuz gibi, sizin dokunmanız lazım geldiği gibi dokunun ve kıyamete kadar bu anlayış, bu şuur ve bu idrak içinde olun inşallah. Zira dert çok, derman yok, düşman kavi talih zevûn. Zira dost bi vefa felek bi rahîm, devran bi zükûn, dert çok, Derman yok, düşman tabi, talihse Bizim derdimize derman, derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Pinhan arardım aslıma, aslim bana Pinhanmış Bekler idim solu sağını, dost yüzünü görsem de yok, ben taşla da arar o can içinde canmış. Dertlerimizin dermanı odur, gönüllerimizin ilacı odur. Onu bulan her şeyi bulur. Onu kaybeden başına bin bela bulur. Biz onu bulduk da bütün dertlerden kurtulacağız demektir. Allah zatın yuhriyetini, kendine olan marifeti, zatına karşı olan muhabbeti bulmakla bize her şeyi buldursun. Hikem-i sahibi ماذا فقد man وجده ماذا وجد man فقده mazafa kada mı Onu bulan ne kaybetmiştir ki? Ve onu kaybeden ne bulmuştur? Ki? Bulmuştur ben söyleyeyim ey bir ruh müsaade et, o başına bin bela bulmuştur. Huzursuzluk bulmuştur, zırh bulmuştur, stres bulmuştur, ahiret endişesi bulmuştur. Biz onda bin bir huzur bulduk. Bir başkası da derdi derunuma derman arardım, dediler, derttir dermanın seni. <gülüyor> Zırabınız, derdinizin dermanı, dergâh-ı kurban arardım, dediler, kurbandır canın seni. Canınızı kurban sayın, kitminin bir anlık ruh aleti içinde, kurban bayramı satım ayinde boynu kurbanlık koyun gibi yükliyat içinde, Bizde öyle değin ve uzaktan boyunlanız. Eğer o kurbanlar yerine alınacak kelleler, bizim bu kellelerimiz olsaydı, hayvanlar kesilirken yüreklerimiz belki oklar, kellelerimizi verirken inşirah Çünkü o sayede sana kavuşacaktık. Eğer o kötü bir şey olsaydı, benim Hamzam seneci sana gelirken barından bir mızrağı yere kanatlanmas eğer o kötü şey olsaydı Musab'ın bir ağaç gibi budanarak sana gelmez eğer o kötü şey olsaydı İbn-i Cahş kütükte doğranan et gibi doğranarak sana varma yolunu seçmezdi eğer o kötü şey olsaydı Ömer bağrında hançer eli yarasında kanıyan yarasında sana öyle gelmezdi eğer o kötü şey olsaydı Vücudundan fışkıran kanlarla sakallı boyaya bayderi kervan, Şahı Merdan kan kırmızı derk ile sana gelmezdi. Eğer o kötü şehit olsaydı Zünnurey Osman sahibi Kur'an, ondan beri de Kur'anın varlığına alam. Hazret Osman kanlar içinde sana gelmezdi. boynunuzu kurbanlık koyunlar gibi inkiyat ve teslimiyet içinde uzatın felemmâ eslema ve tellemul iccedî İbrahim ve de, ikisi de boyunlar uzattılar inkiyat ettiler biri kez diyordu öbürü de bıçağını çalıyor ağlıyordu ve bu bir inkiyat bir teslimiyettir Allah, tabiatı ters yüz edecek değildi. Allah, fıtratın kanunlarını alt edecek değildi. Ve hele Allah, Erhamurrahim'in... İnsan bu kadar O'na yaklaşınca, teslimiyetin iyiliklerine kadar duyunca, Allah'ın orada indala yetişmemesi mümkün değil. Ama siz teslim olun. Teslim olun teslimiyetin yolunu unutmuş, benim gibi kimselere teslim olma yollarını gösterin. İşte böyle teslim olunur deyin. Dönün bana bakın da böyle teslim olunur deyin. Dünya bu teslimiyet tablosunu bekliyor sizden. Bu da ayrı bir gönlün ıstırabı, Ömer'in ıstırabı. Misbet yesi izafi terk terkiflerden, Şöyle şekilde ifade edilir. Bekri, yani Ebu Bekri ıstırak. Ama değişik seviyelerde yeni ıstırak vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferi için bütün sineleri coşturmuş. Herkesi bu sefere hazırlanmaya ve metafizik gerilime davet ediyordu. Herkes gerilim içindeydi. Herkes ben şununla geldim diyordu. Bir şey olmayanlara da bir şeyler veriliyordu. Civanlerin civan cömertlerin cömertliği evindeki her şeyi de vermiş. Cihada hazırlananlara zat ve zahiri olarak dağıtmış ve yanında hiçbir şey kalmamıştı. Kuyruk olmuş geliyorlardı. Kuyruğun sonundakiler ve bunlardan sadece iki bahtiyar isim saydamızla arz edeyim, Abu Yala. Abdullah İbni Muhaffer dilencilik yapar tasadruk ederlerdi hiçbir cepheyi kaçırmazlardı nerede bir cephe oluşmuş teşekkür ederse o cephede bulunurlardı kuyruğa koşmuşlardı ama kuyruk bitmeden canım çıksın Resulullah'ın yanında tercih gitmişti ve geriye dönüyorlardı gözleri dolu doluydu ama onu benim gözlerimde bulamazsınız o başka bir doluydu وَعَلَلَّذ۪ينَ çekilmeyecek onlar da çekilmeyecek hatta mükafat alacaklar ki sana geldiler ve dediler ya Resulallah kuyruktayız bize de bir imkan ver bir kılıç ver bir kılıç ver ki bize Allah yolunda cihad edelim sana yaklaştıkları an kılıç da bitti Kalkan da bitti, at da bitti, eğer de bitti, zat da bitti, zafire de bitti. Alan aldı, gidiyordu, cihada gidemeyeceğiz diye. Ta ve ayyunun tesiru min ma Döndülen gözleri dolu doluydu, nutukları tutulmuştu. ağlamaya ya kalmamıştı şeri bir onları bilseydin habibim diyor. Ne haldir. Kur'an destanlarını sanlarını Bir bilseydin. Ve a'yunhum tafidu bi'n-dam. Hazan hazan üzülden bahsediyoruz. Hazanın alâ yecidu mâ yufikun. Ruhlar ne biz üzülmüştü ki niye yoktu bizim? Olsaydı biz de cepheye gitseydik. Olsaydı sarf etseydik olsaydı savaştaydı olsaydı Allah Resulü'nün iştirak ettiği yerde biz de bulsaydık ve Allah diyor ki bir görseydi bir baksaydın gözleri ne doluydu onların bir başkası başka vadide Hiçbir şey yoktur belki cihada gidecek gücü de yoktur belki oraya kadar atılmış gelmiştir eğer ille de cihada gideceğim dese Ebu Talha gibi ve İstanbul'a kadar Türklere İstanbul'un fethedilmesi mevzunda yol gösteren Hz.Halidi bin Zeyd, Ebu Ayyub'un Ensari gibi atının üzerine bağlayıp böyle getireceklerdi. Ve işte öyle, öyle, fikren hazırlanmak için hazırlanmış ama binecek atı, merkubu yoktu. Şöyle diyordu, Allahım Allahümme enzi emertemil cihet ne ben rrrttt'te Fihim, Allahım, yapayım Sen cihadı fazladır. Sonra tercih ettin, Sinelerimizi koşurdum. Yüreklerimizi altlattım. Sonra ben tamam. Ben tamamım ama yürüyecek halim yok, ben tamamım ama binecek merkubum yok, ben tamamım ama daha ı yok. Allah'ım çok dertliyim, çok hüzünlüyüm, çok gampimim, vursan bıçağı kanım çıkmaz. Ne yapayım ben? Şöyle yapmak aklıma geldi, Allah'ım dünden bugüne kim bana zulmettiyse, ırzım mevzuunda, malım mevzuunda, cesedim mevzuunda. Ben onları sadaka olarak dağıttım. Allah'ım burada ve orada bir hak iddiasında bulunmayacağım dedi. Hüznünü teskin etmiş miydi, etmemiş miydi bilemeyeceğim. Mescid-i Nebevi'ye gelince, ön saflarda yerini almış oturuyordu. Muhbir-i Sadık'ın, Nur-Efşan çehresi, kurban olayım senin çehrene ben. Mescid içinde birlerini aradı, aradı ve dudaklarından laluki her gibi şu sözler. اَيْنَ mutasaddik قَادِهِ Bu gece varlığını sadık eden nerede? İlk defa anlaşılmadı, anlaşılmadığı için uzakta kıkladı yerinden, tekrarlıyordu. اَيْنَ الْمُتَسَدِّ قَادِهِ اللّٰيَّ Bu gece bir müthiş sadaka, bir sırdı sadaka, bir sihirli sadaka bu sadakayı veren yok mu içinizde tekrar ver, tekrar edebi insanı kalkmıyor yerinde ve nihayet kalktı başını büktü efendi karşısında öyle bel kırılır boyun bükülür boynumu büküyorum ya Resulallah uçuyorum ya Resulallah uçuyorum ya Resulallah Uyuyorum ya Resulallah. ben dedi ya Resulallah ebşir فَوَلَّذ۪ي نِسْتِبِيَدِه۪ي قَدْ كُتِبَتْ ف۪ي زَكَاتِ الْمُتَقَبِّلَ Seni müjdelerim, ne mutlu sana ki, müjdeler olsun sana ki, sen zekatın kabul edilenler arasında yazıldın. veya قَدْ كُتِبَتْ اَذِي السَّدَقَةِ ف۪ي كِتَابَتِ السَّدَقَةِ Senin sadakan, Hüsnü kabul gören, ora geçen sadakalar arasında yazıldı. Bu da o zatın ızdırabı. Görüyorsunuz ya ızdırab, hastı kilitler söküyor. Ve senin ızdırabın. Yıllar geçiyor ki, aylar bize hep Muharrem oldu. Muharrem ayı, Kerbela ayı, Efendiler Efendisi Hz. Hüseyin'in afadıyla beraber şehit olup Revan Nehri'nin kanlarla çağlayıp attığı ay, Revan arkada kaldı, bugün Mâhi Muharrem'dir, bir hak dostu muhibb-i hanedan ağlar, bugün ey ı mahtemdir, bugün ağabey Revan ağlar. Revan Nehri kan ağlayatmısın, fakat o gelsin benim milletimin, ızdırabına karşı kan nasıl ağlanır, ağlanırmış onu görsün. Ve dertli şair, İstiklal harbi şairi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetine sığmalar, kasesinde şu sözler, her damlası insanın yüreğine bir kan gibi damlayacak şu sözler, yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bizi hep muharrab olduk dün gece ne güneşli geceydi eyvah eyvah eyvah o da neyli matam oldu siz âlemi İslam'ın Türkistan'ın Özbekistan'ın Mağhripsistan'ın Azerbaycan'ın Tataristan'ın adlarını sayıyorum melek adı gibi kabul eyler Rabbim Ey dağlarina deva ile Allah'ım. Ve Bulgaristan'daki soydaşım, Yunanistan'daki soydaşım, Gündaşim, Romanya'daki soydaşım, Gündaşim, Macaristan'daki soydaşım, Gündaşim. Gözlerinin yaşı bitir de kan ağlayan soydaşım, Gündaşim. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize Muharrem oldu. ''Sen söyle ya Muhammed bizim için ayların başka türlü olması mümkün müydü?'' ''Dün gece ne güneşli geceydi, eyvah o da leyn-i oldu, çiğnenli halini pekpa namusa yabancı mahram oldu, Allah için eyne bil Allah için eyne bil de bu kesik ses, bozuk nefes, mızrağı kırık hesabına. Allah için ey nebihi masum, ümmeti bırakma bir kez, bizleri bırakma mazlum. Bizleri bırakma mazlum. Allah sana Kur'an'da ma vedaaka rabbuke ve ma diyor. Allah sana küsmedi ve seni terk etmedi. Küsme bize ya Resulallah. Terketme etme bizi ya Resulallah. İki asırdır bunun icranını yaşıyoruz. Ve ya müsaade buyur. Son çığlığım Fatiha'dan evvel bu olsun. Artık bittik ya Allah Ben de bittim ya Resulallah. Hiçbir şeye burnunu sokmadım. Burnum bu işin içinde olsun dedim ama onu da beceremedim. ama ümidimi yitirmedim. Şu çığlıkların arkasında gelecekte doğacak büyük tanrıkanları vicdanın bugünlen duyar gibi oluyor. Yaz delikanlar, yaz atlar gittikleri gibi dönecekler. Ve son mısralarını her satırına bir damlacık gözyaşı, işte buna güllat derler. Ben o musalları bununla yazmaya çalıştım. Tıpkı rüyalar olduğu gibi diril gel, diril gel, gel. Beyaz atın üstünde bir sabah erken gözlerimi kapamış senin nurlu silüetini süzerken. Tıpkı kır rüyalar gibi Allah aşkına Resulullah aşkına dilir gel yeter artık diril gel Kur'an aşkına diril gel Kader yoluna suç etsin Allah ayağını kaydırmasın talih yüzüne gülsün Tarihin aydın olsun Ejderden öbür cephede seni bekliyor. Şerefle kucaklaşmak sana nasip ve müesser olsun. İllahi Fatiha. Hocamız söylediler: En küçük tehlike, rahatsızlığa, kıyam gibi şeylere sebebiyet verilmeden. Allah'ı Resulullahu hoşnut etmek istiyorsanız sonra da bu mücim kardeşinizi yol bu, yöntem bu. Allah zerratı kainat adetince sizden razı ol.